Şimdi geçen dersimizden Nusuk ve Şeriat surelerini okuruz. Nusuk tafsil etmek demek manası. Tafsil açıklamak. E, bu sure bir adet secdet surestir. Yani kat suresi ama bu sureste geçen secdet suresi de bilinir. E, hüseyin amca da profesyonel olarak kitabın Şimdi geçen hafta e, bir ayetin şeyini ilahını daha geriye daha daha sonraya bırakmıştım. Çünkü ya uzunca uzunca açıklaması uzunca eee akış içerisinde fazla yer kaplamasını dert ettim. Onu ayrı bir esere tavsiye tavsiyatlıyorum. Onun için ayrı bir ders yapmak yaptığı içinde onu öyle düşündük. Şimdi o soruya 5. o surenin 5. adeti Sade onu açacağız. Karış öbür zamanlara dalacağız. İsmini hatırlamıyorum daha. Daha başlarken beşinci dedik? 5. kadar şey yaptık. Ha, mink. Kur'an-ı Kerim 17 11 e, ayet sürecin başında. Ve hamid kelaminden de ta harfler harfler vardı. Bunların bize göl bir manası yok. Ama Allah'la Allah'la O'ncü gel sözü arasında yani dile manevi varisleri olan Evliya Allah'ın verilerinin arasında bir şifre. Ne olduğunu bilemeyiz. Çünkü tabi manaya bir gelmiş, mana biz bilemeyiz. O dediğim gibi Allah ablan onun peygamberi ve onun manevi varisleri olan biriler lazım bu şifre. Birbirlerine bakalım, gülerler. E, gülme de tebessüm ederler. Türkan bize gülmek yoktur. Kalk kalk Bizde yok. Tebessüm, tatlı bir tebessüm. Bizim gündemiz olur. Tebessümlere kahkahalı ve ayıp sayılır. Cemiyette kahkahalı demek de ayıp sayılır. Onun için bu sosyal sosyal hareketler, hareketler içtimai bir şeydir. Şimdi ne kadar yapıyorsak yapmamak, yapmayalım. <gülüyor> Bunları da evvelki derslerinde dediğimiz diyor, bunlar bir şey hamim. Kur'an'ın ilk 7 suresi hamimle başlar, evvelki suyla böyle geçti, bu da böyle. bunu arka arkaya hamimle başlar, bu sureler manasında sadece Allah onun Resulü ve onun mani mübarisleri olan yani, devriyordu Hazretleri bilir. Bu ayetleri bilecek, anlayacak herhangi bir kavim için. Bir kavim için değil. Herhangi bir kavim için. Şimdi unutmayın ki Hz. Peygamber haricinde bütün peygamberler kavimlere gelmişlerdir. Bir kavim gelmiştir. Sadece Peygamber Efendimiz alemlere rahmet, biz sınıfı alemlere rahmet olma için gönderdik cihan şubuldür. Kainatın sonu kadar da bu şeriat devam edecektir. Hazreti Peygamberi derlerken şeriat kanunlar, emirler devam edecektir. Herhangi bir kavm için ayrı ayrı açıklanmış yani kıssalı, Kur'an-ı Kerim'de bazı emirler var, şunu yap bunu yap falan emirler vardır. Bazen de bir mevzu anlatılır, masal halini yani kısa, kısa ondan ibret alınacak hikayelerdir. Peygamber hikayeleri, geçmiş kavimlerin hikayeleri, Asya'nın batmış zamanda müreffek bir hayat sürmüşler. ama bir zaman gelmişler. Allah başka şey şımarmışlar, reddetmiş Allah'a, reddetmişler. Allah da onlara peygamberle bahsede söyleyeceği söylemiş ama hiç onun üstüne bile durmamışlar. Bir helak olmuşlar, memlekete batmış, su basmış, taş yağmış üzerlerine, fırtınalar kesmiş, barajlar yıkılmış neyse, belirli, de sevot falan gibi kabinler, babil tarzı okuduk babinler Hepsi batmış gitmiş ve Allah da diyor ki gidin o yıkılan yerleri görün bunların. İbret alın. Biz onların kıssalını size burada anlatıyoruz. Allah'ın maksadı da bize kısa anlatmak değil. Cayı anlatmak değil. Gidin görün onun halinde de göre terbiye alın. Ay ay açıklamış. Hükmünce Amel edenlere müjde, yani Allah'ın eminlerine uyanları, şeriatı takip edenlere, bunlar müjde. Senin başına böyle bir felaket gelmeyecek eğer bu Kur'an'a duyduğun tatkirde, senin başına böyle bir felaket gelmeyecek. Müjde, müjde verecek. Muhariflere, yani bu, şey, bu eminlere karşı çıkanlara da başlarına gelecek fena akibetler. Bunlar da böyleydi. Siz gibiydi, siz de bunlar gibi olacaksınız manasındadır. Korkucu, Arapça bir Kur'an olmak üzere. Arapça, şimdi Kur'an-ı Kerim, evet. Hazreti Peygamber Arapistan'da yaşadığı, orada doğduğu için Arapça indirilmiş. Fakat size şunu söyleyeyim. Çok Arap, Kur'an-ı Kerim anlamazsın. Çünkü öyle bir Arapça ki, Arap dilinin en ince kelimelerini ve manidar kelimeler için seçilmiş böyle indir. Bugün kumcuğu bugün, bugün Arap, o manidar kelimeler konuşmaz, bizim gibi Arka ar ar kültürler. Ama şimdi dünyada üç, üç, üç esas ana dil vardır ki hakikle konuşulan birisi Mekke Arapçası, ikincisi İstanbul Türkçe'si, bunu maalesef berbat ettik. Köylücü oldu. Üçüncü yüzyıldır. E, e, e, e, e, e, e, İngilizcesi. İngilizce delimizdir de aslında saçma sapan bir delir. Bütün dillerden toplanmışlar. Onun, onun İngilizce içinde Anglo-Sakson dilini konuşan yüzde beşten fazla dildir. İngilizce'nin yüzde en iyisi de Arapça'dır. İngilizcenin yüzde yarısıyla yarısı da e, e, Arapça'dır. Yani onlar kendi dillerine göre telaffuz ediyorlar. Mesela şimdi Sıtar İngilizce yoktur. Ali Arapça'da Sıtar Sıtar gel gel. Hediş. Mader, yani. mader, mader, şey. bed, kötü, fena, o <gülüyor> da kötü, o <Ordu>. da kötü. gibi <gülüyor> bugün Arap derinin yarasından çığlıyor. Böyle yani bir. İngilizce karman bir denktir, Arap'a bir delilidir. Arapça da, Arapça bugün dedi ki Arapça bunu anlamaz. Aslında Allah rahmet olsun, Fefih Cebat diye bir muhavir vardı. Onlar birçok Arap şartları altında tanıştık, görüştük. İyi adamdı. Ee, Allah, o, o Kur'an, Kur e, Arapça değil, Arapçadır. Rabb Allah'dır. Allah yasadır. Arap indirilir. Arapça namaz mıdır? Rahman, Rahim, Rahman ve Rahim tarafından indirilmiş. Raman ve Rahim ismi düşünendir. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarındandır. O dersi bir zaman verdik burada ama şey değişti, şey değişti. Onu yeni bütün zaman kısaca ama 60. şey hatırladım da ben onun son kalmıştı orada tamam, yani dostum da diyor tamam ne? Allah, Allah biz bilemeyeceğiz. Allah bilemeyiz. Bu aklımızda bu, şimdi Allah bilemeyiz. Allah'a ancak, Allah'ın bir takım vasıfları vardır, yani, sıfatlar, isimler. Allah o manaları göre değerlendiririz, tarif Yoksa Allah zaten bilemeyiz. Zaten bu akıl, bu sıkleti çekmez. Yani, bu ağırlığı, Allah kerimesinin ağırlığını bu akıl anlaması çekmez. Abi, gönlü şildir. Allah bütün ileride tahtını kurmuştur. Akılda ona ide yapılır diye. Yani. Ha burada Rahman ve Rahim, sıfat isim. Yani Allah'ın sıfatı Ve Rahman sıfat Allah'ın en büyük sıfatı. Ne demek Rahman? Bütün kainatın her şeyi temin eden incesi, kendisine küp veren etabiy. Allah bir şey demez, ona da rızkını verir. Her türlü ihtiyacını karşılar. Sa sa sağlığını, sıhhatini ne lazımsa bir İnsanın için ne lazımsa Allah ondan verir. Bu bana küp küp küp demez. Ama cezasını çeker başlar. Rahim de öyle. Rahim de şöyle. Rahman büyüyüp isim. Bütün kâhı kapamış. Rahim ince bir kül arkasından Hani Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirenler içindir. Allah sadece o ismi şerifi, o sıfatı, bunun için olmuş. Rahim. Rahman bütün kâin içindir. Kâinat içinde Canlı, cansız. Cansız bir şey yok ya. Canlı ve cansız dediklerimiz her şey için Rahman. Ama Rahim sadece kendisini tanıyan, bilen emirlerine riyade edenler içindir. Rahim Tarafına yani Rahman ve Rahim tarafında Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah tarafında indirilmiş bir kitaptır. Burası. Böyle iken onların çoğu bunu bütünlük kabullen yüz çekmiştir. Böyle bir şeyi biz kabul etmez demişlerdir artık onlar artık sen ne dersen de dinlemezler. Peygamber Efendimiz'e Allah sana sadece tebliğ edicisin. Zorlayış edilirsin. Tabii herkesi. Peygamber çok Allah yarım yarattı kabul etmedi sen sadece tebliğ edicisin. Ve onu teselli etmişti bazı evlerde. Seni dinlemezler. Ebeki evet pekambere de aynı hak yediler. Dinlemediler. Sen kendini üzme direkten peygamberine Allah tesebih etmişti. Ayetlere gördük. Sen hiç üzülme. Ya, ya Habibim demişti. Habib sevdi diyorsunuz. Ya Habibim sevdiğin hiç üzülme. Sen sadece tebliğ et. Fazla karışmayın. Onlar bizi davet edildiğin şeylerden kalplerimiz örttüler içindedir. Şimdi Hazreti Peygamber Allah'ın emirlerini onlara böyle bir davet geliyor. bu diye de. ona diye biz bizim, senin bana söylediğin, biz dörtü işe girmişiz, sır her arasına girmişiz. Senin sözlerini bize tesir etmesin. Boşuna uğraşma. Yiyorlar işte. Onları bizi de davet ede geldiği şeyden, kalplerimiz, dört ver şimdi. Kalplerimiz senin dediklerini almaz, kabul etmez. O kapasitesi değiliz biz. Hayvandan da aşağıyız. Şu kedi geldi bugün şurada, hayret ettik. 3-3-3-5 gün evvel. Oturdu, bir güneş ışığı varmış. Semahane ağırdı. Kedi orada oturdu böyle. Yine eşlerine bakmış, bizi sarmadı. Hayat ettik. Gitti, o bir oturdu. Kulaklarımızda bir ağırlık. Şimdi bizim kulağımız senin seslerini duymaz, ağırdır diyor. Niye? Allah mühmine vurmuş kulağına. Sen, sen bunu anlamazsın diyor. Gözü kör, bakar da görmez gözüne neden bağ bastın? Görmeyeceksin Seni neden bastın? Görmüyorsun. Şimdi burada geçen der, derste burada kaldık. Yani Atletik ama plastik aldıya. Bizim senin bizimle senin aranda bir perde vardır. Allah'la kuda arasına bir perde, hijab. Hijab. Bak bu tamamen. Şimdi bu perde de geçene adına kavuşur geçmeyenler bir geçmedi. Şimdi bu perde hakkında bir hayli buradan bari var. Onu size anlatıyorum. Onun için bunu o ders kalmasında da, bugün, bugün bunun için bunu, bunu, bunu bugün de tavsiye ettik. Diyor ki burada, Dün din ikilafı Haşf denen bir kelime Arapça Lugatta men etmek. Men etmek. Hicap. Perde demektir. İki, iki şey arasında perde. evlen perdesi gibi. Dış dış aleminin evin içerisinde bir perde. Hicap perdeye gelmez. Ev içi görünür. Bizim örtümüzde böyle bir şey yoktur. Matlubu örten. Her şey hi, Hicaptır. Yani istenilen, bağlanma istenilen yeri örten, kapatan her şey perdedir. Bizimle ana arasında bir perde vardır. Her şey arasında, evlatlar arasında, <gülüyor> evlatlar arasında, ana, babam, arasında perde vardır. Saygı bir perdesi. Şurada bir perdesi. Tasavvufta bu yolu suluk ettiğimiz bu yolun Yol tasavvuf denilen o büyük alemin bir parçasıdır. Hepimiz tasavvufta bir yere varmak için bu yola girdik. Bu yolu girenlere salih denir. Tasavvufta katten hakkın tecelliyesi, tecelliyesine kabule mani olan kevr. Kevr dünya, dünya nimet, dünya istekleri demektir. Sunnetlerin intiba'ıdır. İntiba fikirde olan şey. Hani şunun altında fikri nedir? Onun fikri, ne? senin o şeyin, o, o fiyon, ne fikrine intiba denir. İntiba. Diğer taraf ederler. İdraklerin, idraklerin zihnin bir şeyi kabulü veya da Sen bunu idrak edemezsin. Sen bu fikri anlayamazsın, bu mevzuyu bilemezsin, idrak, eğer anlayabiliyorsan senin bu mevzeler idrakın vardır, anlayışın vardır, herkes her şeyi anlayamaz. Bir şey konuşsun, konuşsun, bir yere kadar anlarsın, arkasını anlayamazsın, o yere kadar senin idrakin, daha fazla zorlarsan onu um, göndermiş olsun, tütüğü, fenaya göndermiş olsun, an yama sapıdır. Onu da yetiştirmen lazımdır. Bunun için derslere buradan hep basitten başlıyoruz. Camilerde tazlılıkla bahsedilmez. Camide sadece şer'li bilgiler verilir. Şimdi öyle gidemenin idraki bakıdardır. İdraklerin zat-ı ilahiyye Allah'a nüfus edememesi bir perdedir. Dedi ki Allah'ın Allah kullarısının perde vardır. İdrak. Ki o haktan başkası için asla katmayacaktır O perde daim vardır. Gelip geçenler, eyvallah, Peygamber Allah'a yakın olanlar, veliler, bu perdeyi açabilirler geri taraf güçler bizim için de, daha da iyi hiçbir sapıklık göstermeyiz bilene kadar bu ayette bu ayette maksud maksud demek ki, maksadın tarkı maksadım şu, eğer maksadın tarkı ettiyse sen maksuduna ermişindir Maksut küfe perdesi din itilapıdır şimdi o perdi aşamamanın baksana şey aşamadığı sebebi Allah varamamın sebebi din ihtiyacı dinde de birlik yoktu işte on üç meslekler e, şunları bunları açmışlar artık kendine uygun bir şey seçersin oldun görürsün bir de e, küfür, <gülüyor> Allah'ı reddetmek manasında küfür, kafir oradan gidip küfreden kafir derler. Allah Allah'ı reddetmek Allah'a küfürdür. Allah'ın ahkamını yapmamak Allah'a karşı bir küfürdür. Bu Allah'a var olmasa mani oluyor bunlar. Dindeki ihtiyaflar, yani Şiisi, şi, Sünniisi mümendikler, üstülü şey bu itilaflar bize Allah'a ulaşmamıza mani olur birlik halledeyiz eğer birleşibilir olursa pekemler ulaşır onun için bu ne atıyoruz burada Şahverieth'in değerli bu itilafı açacağız inşallah değerli hadisler de dinleyelim bir ki o perdelerin mühimleri üçtür. Allah, bizim var varmızda mane olan perdelerin üç, üç ana bölümde toplamışlar. Birinci tabiat vergesi. Karakter. insan tabiat vergesi. Rücesim. Rücesim bu da adet sayı. Perdesi çeki bilgi ve bilgilerimizin mükemmel olması cahil iddia turus. Şahih bir cahilin düşüncesiyle bir alimin düşüncesi muhakkak ki farklıdır. <gülüyor> Allah bunda bir küsur kelime gayd-i kerimeye hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilen adam Batak olur. Üsküdar'ı geçir. Bilgisiz olan Ayı atıp ayağı topaldır. Bir yerde tökezlemiştir. Orada kalmıştır. İnsanın terkibine, yeme, içme, evlenme gibi şeylere davet edici sebepler de katılmış. Onun gibi insan kalbide tasa Sevinç, öfke, korku vesaire gibi tabiye hallere bir binek yapılmıştır. İnsan öfkelenir. Öfke de o perviğe kalır. Öfkeli insan ne yapacağı belli olmaz. Kötü şey yapar, iyi şey yapar. Yapmayacağı kefaselik yoktur. İşte insan daima bunlarla meşguldür. Korku da insanların bir yere varmasına varlığa korkar. Ya yol açıksa yürü git. Yürü, yürü, yürü, yolun sonuna kadar git. Korkma, niye korkuyorsun? Sana Allah'ım alla, yürü diyor, git. Vesaire gibi... Ver bakayım. <gülüyor> <Ben> boşu geldin. <gülüyor> Efendim. İnsan hep bunlarla meşgul olduğu için kendisini Allah'a veremez. Hep dünyevi şey. kendi diyor ya. Hep dünyanın şey da Kendini Allah'a veremez. Çünkü her haletten, her, her, her, her, önce nefsi o haletin sebeplerine yönelir. Bilgi, kuvvetleri de onlara, uygun şeylere baş eder. İnsan birçok şeyse bilse, en çok ne yapar, nerede, nerede, Oraya gider. bilgidir ama Bilirdir insan hep bilir kendini doğru, doğru yontar. Artık o kuvvetlerle nefis elinde bulduğu bilgi de bir bilgi de kuvvettir. Bu bilgi kötü kullanabilirsin. Başta öleceğiz ama onu geçirmeye geçirmeyeceğim bir gayeselde. Başta şudur budur ama bir ahlindir. Diyor ki. Nükleer enerji, beni fazla yaşatmayın, emir yerine gelecektir. Ben yolcuyorum. Ancak, nükleer enerji insanlık için kullanıyor. İnsanlığın faydası için kullanıyor. Bomba yapıp da insanları kahretmeyi, insanlığın iyiliği için kullanılır. İşte, nükleer enerji insan elinde bir güçtür, kuvvettir. Bunu iyi de kurarsan, ama nefis öyle demiyor, para, pul, e, bunu demiyor, sen onu al, karşı nefise kaybet, onun tatlına otur. Çünkü işte nefis, Senin Allah'a, varmana o elindeki güç gület, evde. O hâliyetlerin içine dalmış, onlardan başka her şeyden vazgeçmiş bir durumda olarak güneşir. Geriye yalnız onun nefsin bir gölgesi renginin zayıf bir bulaşığı izi kalır. Günler geçer, geceler geçer. O kimsenin o haletlerden başka bir şey yani kemal tahsiline eli bile ermez. Kemal, kemaliyet. Olgunluk. Kemal derecesi, olgunluk derecesi insanlar. İnsanın bu, bu gibi haller ve kevni bilgiler insanın Allah'a ulaşmasına, o perdeyi açmasına mani dünyevi bilgiye sahip olmandayın eğer o bilgilerin içinde ilahi bilgileri mecburen yani seyredip o perdi açacaktın ama dünyevi perdede kaldın o dünya perdesine sana vereceği bilgileri daldın ve senin kemale en olduğuna sonra. Bunlar mani oldu, yani dünyada kaldın Allah'a gidemedin Allah'ın olaşamadın olaşamadın Kemal yani kema tasline eli bile ermez insan vardır iki ayağı bu çamurun perdelerinin içine ömür boyunca çıkamamak. Üzerine batıp, kalmıştır. İnsanlar dünya menfaatleri içerisine dalmışlardı. Çabalıkça batmışlardı. Bir batar mı? Bunu göllerde görür, göllerde. Göllerde batarlıklar vardı. O batarını hesaplandı mı? Hissettiğin kadar hiç çabalar. Çabalıkça çamdan gömülsün. İşte insan bu dünyadaki menfi kuvvetleri içine daldığı zaman ne kadar çabalasa, hiç hakikate eremez, orada kalır. Adam vardır ki, ona tabiatın hükmü galebe etmiştir ve boynunu resim ve akıl gibi bağlardan sıyırıp çıkarmıştır, aklet etmiştir. O kırılmakla da bu halde vazgeçmez. İşte bu perdeye nefsi i emare Denilir. Nefsi amale insan anadan doğduğu zamanki nefsidir. Eğer terbiye edilmezse nefsi amare öyle devam eder gider ve şurada bahsetti haller içine insan düşer, kalır. Nefsi amare. Tasavvukta nefsi amare, işte terbiye edici yollar vardır. Bütün Türk hareketler. Bu, bu yolu ta takip ederler. Nefsi terbiye etmek. Muslu, nefsi emar, mutmanı falan diye böyle gider. Kimin aklı tam olur, onun uyanıklığı çoğalırsa vakitlerinden fırsatlar kapar. Şimdi, efendim benim zamanım yok. Yapamıyorum, edemiyorum, gelemiyorum, gidemiyorum. Bence bunlar boşuna laflarda kendilerini, kendimizi aldatmaktan başka bir şey benim bu kuralımdan girer, bu, bu, bu kuralımdan gire, çıkar gider. Vakit her zaman vardır. Ve insanın en çok vakti olduğu zaman da vakti yok dediği zamanlardır. O zaman değerlendirmek lazım, Boşa giden zamanlardır. O zaman değerlendirmek lazım. Efendim ben şunu buraya, ne sonu gece uykundan bir saat, iki saat veda edilir, muhajansın, karnı yiyecek kadar yemek yiyeceğine biraz daha az yemek yer. ona ona ayıracağın zamanı ve ondan bozulan sıhhatini, çok yemek de sıhhat bozulan çocuk yani ne de işte ne diyor, bir şey abozit diyorlar, o da sıhhat ediliyor daha, Amerika'dan, Boston şehrinde, Aranyo'dan, 70-75 yaşında koşuyor, akşam, ya bu adam geçtim, niye koşuyor, çok yemek yiyor. Fazla kilo almasın. <gülüyor> Adamcağız o çok kiloyu orada çok yemeği zamanı korkmak harcına bir şeyler uğraş. İnsanlar fayda bir şeyler yap. Demek ki fırsatlar kaçıyor. O fırsatı paketlerin fakir, içinde tabiat halleri durgunlaşır tabii o kaçan fırsat bize bizi götürür. Nefsi hem o hallere hem başkalarına müsait ve geniş bir duruma girer. Yani nefsi emaresi çoğalır. Kemal derecesi zaten kemal yok ya varsa bile gittikçe azalır. Kemal'in yerini nefis alır. Tabiatın icap ettiği şeyleri elde ettikten başka yani sana lazım olan şeyleri elde ettikten başka kendinde diğer bilgilerin taşmasına da hak ve liyakat kazanır. Eğer bu hallerden eğer kendini kurtulursan kur kur doğruya, doğruya giresin. Yok kurtulamazsan gidesin gidebildiğine. Akıl ve amel kuvvetlerine göre nevi Olgunluğunu ister. Her mertebenin bir aklı durum vardı. Akıl her şeye ermez. Geri bir yerde tıkanır kalırsın. Aklı çalıştırmak lazım. Aklın çalıştığı zaman aklın seni evet kötü götür ama nefs, aklını nefsinin emrine verdiğin zaman akıl seni kötü yerleri götürür. Aklı kemal direz, aklın Allah'ın emrine verdiğin zamanda ilahi işleri verdiğin zamanda akıl sana merkezlere kazandırır. Akıl ve amel kuvvetlerine göre nevi olgunluğunu ister. Akıl kendine göre bir şey, olgunluk gösterir. O, o, o mertebeyi ister. Daha aşağı bilgileri altın zaman, zaten o yetmez, daha büyüklerini bir yerini edersin, aklına affedersin. o bu müsait vakitlerinde, vaktim yani yok dediğimiz zamanlarda kalp gözünü bir açtığı zaman, ilk önce içtimai hallerden, kıyafetlerden, tesahatlerden, açıklardan, sanatlardan doğan kıvançlar ve meziyetler içinde yaşayan kavmini görür. Bugünkü cemiyetimizin hali. Fotoğraf makinesi gibi, televizyon ekran gibi. Önümüzde biraz aklımıza dediğimiz zaman o Allah'a varan yolları değil de dünyevi olan mehtemleri. ona şey yok. Kıvımız'a, şu şu elbiseyi giyiyorum diyor şu elbiseyi diyor ee, şu model araba öbüründen pahalı ama daha güzel diyor Bunların kaçıyoruz. Atı mertebi evet aklım dünyevi mertebi verdiğim zaman. Onlar kalbinde mühim bir yer tutar. Derdi günü onlar da işte dünyevi şeyler şans, şevket, para bu. Onlara onlara tam bir azm cesaret cesaretle. İyi fikirleri kuvvetli bir himmetle karşılar. Bütün onları o fikirleri bunlara hakkım de. Ya kendi işi şey, on yaşın çocuk, Bana şey şey istiyor bunu istiyor. Ya bu bu iyi yedi düştü de daha iyi diyor. Ona kapinomuyor. Daha daha iyi sin. Böyle Ya böyle di. Yani kendini patarka sattıysa zaman, hep kötü şeylerin daha fazlasını arzeder edersin, edersin. İyi şeyler değil. İşte, bu da dünya adı verilen resim perdesidir, görmüş perdesidir. İnsanların kimi ölüp, ölüm gelip çatıncaya kadar onların içine dalar. öleceğini bile inanmaz. Ee, Böylece, elmasın ölümlerini ölü, korkarlar. Ölümüşe ne kadar üstüne giriyorsun, korkarlar. Orada yok ol, bir de gideceksin. Ama ilhamlı bir insan için orası hakka varan bir kapınızdır onun kapısıdır. Çünkü i̇şte, tasavvuf ölümü tatlılaştırmıştır. Hakikat. Bu bu dünyayı terk edip de de de bu, bu, bu, bu, bu, bu dünyadaki karanlıktan kurtulup hep bir aydınlanır. Ama orada aydınlanatı bilmezsen bu dünyada yaptıkların ebediyen aydınlanır. İncele ki bu dünya öbür dünyanın tarlasıdır. Buraya et ki orada mahsulün hiç aynı aynı sözlerin başka bir etleri olur. Habi ki bunlar da geçicidir. O o telefonu aldım bu telefon bu milyarım bu telefon daha iyi. Bir bir hanımın evinde dönen beş tane telefonu var yanında. Hangisini çalacağını bilmiyor. Bakayım bilmiyor. Ölüm ne? Hep hanımına basit istedim ama e, erkeklerin daha, daha daha berbat merak etmeyin. Evet. Ölümle birlikte bütün o meziyetler de gider. Yaptıklarının yaptıkların yanında kâr kârını Telefonlarda, arabalarda, evde, hanlar, hamamlarda tabii ki şuradan iki tane kabiliyetli çocuk okusayken Orada da devam ederdi. Bir bir, bir bir güzel eser verseydin, bir kitap gibi, bir kitap gibi bir eser verseydin, ya talebiyi getirtilseydin, orada devam eder. Onun sevabı, onun güzeli orada devam ederdi. Ama bunları bıraktın, kevni birine bir şura daldın gitti, ölümle beraber onunla onu toplayıp gitti. Belki de aklından kalanlar sonra füfür verecekler. O da şu malın belgesini vermemiş. <gülüyor> niye vermedi diyecekler. Dünyanın malına kondu. O malın belgesini niye vermemiş diye. Aklından tahmin ederler belki Zira onlar ancak bedenle, hücretten, aletlerle tamamlanır. beden, bedenle, ay ayaklarla, vasıtalarla bu iş devam eder ve tamamlanırlar. Ruh hiçbir şeyin mali olmayarak çırıçıplak kalır. Orada sadece nefsine kalacaksın. Burada nefse ruh demiş ama belki biraz acayip bir şey. Efendim, bu tefsir. Ee, orada bütün dünyavi şeylerden, elinden gittikten sonra sadece bir ruh olarak kalacaksın yerden yardımcı yok. Etin baksa herkes ne yabancı ama buradan öyle ticaret gitseydin hazır gitseydin eğer, o zaman etrafında bir takım yardımcılar ol olacak idi. Nerede bu yardımcıların? Bakıplar e, talebi yetiştiğine bak gider yardım eden onlar sana orada yardımcı da orada ruhun boş boş çırpçıp kalmayacaktı yanında senin destekleyen güçler olacaktır. O adamın benzeri şiddetli bir fırtınaya uğramış bir bağcı sahibi ev bakaraturasına bakın diyor. Yahut, fırtınalı bir günde sert bir yüzgara tutan bir kül yönüdür. Nasıl kül yönünü o sert yüzgara dağılırsa, orada bir kül kalmazsa, ya da bir bağ yandım bir ormana, ateş düşer. Orman yana dediği bir şey kalmazsa, onlar neye benzesi bulunduk arası, çırp çırra kadar, sen de orada önü gibi elinde yardımla bırakmamışsın veya hayır işleri orada öyle çırılık kalacaksın. Bakın İbrahim suresinde var, sen okuduğunları, efendim, eğer o kimse yani bütün bu şeyi yapmayan kişi uyanık ve fazla sekası büyürse burhani burhan delilleri burhani ya tedavi delillerle ya sözlü delillerle ya da tıbbi delillerle ya şeriatı taklit ile nihayet şunlara tatliye kanaat elde eder ki bir takım kırıntı şeyler içinde kendisinin bir Rabbi vardır. O Rabbini hali hayatında niye aklına getirmedin ki? Ya bu bu kainat bir tesadüfler eseri değildir. Yani işte her şey tesadüfle bağlı. Ya atom patlamış teşkilde ve atom patladı. o, o, o bir sebep e, Koranda o bugün bin tane yani haysiyet kuranlar vardı. nimet yani, evet, etmez kuran. Ama ee, bunu bir tezahürlere o atom niye patladı? O küçük küren atom niye patladı? Daha bu kendi oluyor. Bunun sebepleri oldu gücü düşünmezse ondan faydalanmaya bakar. Heh. Bunu yapan bir güç vardır. Güç vardır. İşte şimdi bir şey de bunu yani, Şimdi biz Allah'a e, bunu yiyeceğim işte bak bir güç var diyelim, varlık demiyorum. Allah'a varlık atletme de e, güzel bir şey değil. Bir varlığın var olması, onu var eden bir şeyin devaması lazım. Ama şimdi biz Allah'a bir varlık diyemiyoruz. Bu çok ileri bir tasarruf görüşüydür ama şimdi buna bu gibi görüşüle alışın, yabancı kalmayın. Allah, Var diyorsun ama aslında o kendinde vardır? Hiçbir güç taraftan yaratılmamıştır Allah. Zat ki ne vardır? Ee, Onun için onu bir balık diyemeyiz. başka bir balık yaratır. Dünya bir varlıktır Hepimiz ne balık? Ama biz yaratanımız var. Ancak Allah'ın varlık kendinden, kendinden Allah. kendine memkuldir Allah ki vardır? Rabbe vardır diye. O o var. Rabb katr Allah'tır. O kullarının üstünde hakimdir. Kul sade insanlar değil. Hayvanlar da kul ne da. Bütün ki aynak kuldur. Ona bile bak. Hadisdir. Hadi sen oradan yedir, yaratılmıştır. Kullarının işlerini tedbir edendir. Allah kullarının işlerini gürtendir. Gürtendir. Tebbir eder. Bütün nimetleri kendisine verendir. Ne kadar nimet de varsa sayısız nimetler vermiştir. Zaten kendisine bütün denizler kat kat kat kat misli, mürekkep varsa bütün ormanlar bütün ağacı kat kat fazla Kalem olsa benim size verdiğim nimetlerini yaratmanız, yaratma kafi gelmez, diyor. Başka ayetlerdir mi? Sonra kalbinde Allah'a karşı bir ağırma, yani bir tebeffif, bir sevgi düşünmek için yaratılır artık düşüyor şey, ne şey, ben bu, bunu ama hemen bir yaratan var. Bunda bir yaratan var bu bu, bu dünya bize öyle pek kendi kendine oluşmadı. Ya yaratan güç var, kuvvet var. Bu artan daha insanlar artık sonda işte ne şey amari'den yavaş yavaş kurtulmaya daha yani toprak yere doğru çıkmaya başlıyor. Yani hep onunla yaklaşmak ister. Artık dünyayı ise birer haller daha artık planı atılıp o kendisine yaratan o gücü karşı bir arzu bir nişan ağır bir aldatmaca dolu tebettiyordu biler ni ona yükseldi. Ahmet Efendi'nin niyeti aşyana falan değil de ondan istemeye başlar. Onun huzurunda eğilir, gübafet eder. Şu kadar ki bu kasta, bu, bu harekette kimi isabet, kimi de ha, ha, hata etmişlerdir. Doğru davranında var, kötü da var. Yanlış davranında, kötü değil mi? Yanlış davranında Yani kimi gayesine ermiş, kimi erememiştir hareketlerinden. Maksadına eleme yenen saplandıkları asıl büyük hata kötü bilgidir. Kötü bilgi bütün kötüklerin başının cihayeti, bütün harekete kötü hareketin başı cihayettir. Dikkat ediniz Allah'ın ilk ilk evi okudur. Cihayeden kurtulun. Hz. Peygamber Bedir Muhalebesi'nde aldıkları esirlerin, o esirlerin ya öldürülecek o günlük kanunu ya öldürülecek ya da karşılığında bir baş, yani bir, bir şey, para mal gölecek, kurtulacaklar Hz. Peygamber bütün esirleri her biriniz on tane medineliği okutacaksınız, onları serdez kalacaksınız. Yani, İlmi er, okutun. Ocağı sosyal devlet sayfa başlar er, ve böyle olmuştur. Hepsi on tane Medineli'i okutmuştur. Hepsi serbest bırakmıştır. <gülüyor> Cahiliyet en büyük şey cahalettir. Açlık bir şey değildir. İnsan karnı doyur. Ama cahilün doymaması hastalığı vardır. Ki en başı büyük hata kötü bilgidir ki iktidir. Bu kötü bilgi de iki kısıtmış. Vahşi bir tealede mantuka ayıspatar. Şimdi çok da vahşik vahşik, belki bir vücudu vahşik deriz, vahşi bir vücudu deriz. O vücudun var olması şarttır. Allah Allah için vacib bir vücut. Yani bütün bu ikilem, bütün yaşam için bir güç lazım o kişi Allah Vacip orada odur. Vacip bir vücut Allah'ın olması lazımdır. Yani varlığı Allah'ın mevcudeti lazımdır bütün bunların olması için. Vacip ya da vacip ait sıfatlar Yani. Allah da insanı da insanın sıfatlarını onda var etmek. Mesela Allah ne kişiye e, e, insana benzetmedi? Büyük hata. İşte insandaki birki hasretleri ona benzetti. Büyük hata. Bilgideki büyük hata. Efendim, ben zalimim. Kuduzalim de efendim Allah da zalimdir. Hata. Allah bundan barastedir. Allah'ın zalimliği düşünülemez. Bu bilgi ya işte Allah onu böyle yapmış da hayır efendim. Allah'ın zalimliği vasfedilemez. Vas Onlardan barastedir. O nasıl? Bu da bir kötü bilgidir. Yanlış bilir. Yahut mahlukta vacili vücuda ait sıfatlar Allah'ta olan sıfatların e, mahluda olduğu. Şimdi Allah o büyük günde ben sizin Rabbiniz değil mi? Evet. Işte, ve, ben sizi çamından yarattım. Ama kendi ruhumdan verdi Kendi ruhundan verdim evet. Allah'taki bir vasıf Allah'taki vasıfların bir, bir kısmı insanlarda olması. Ama bunun da bir şeyi e, e, e, insanı Allah'a benzetmek. Allah, Allah'taki ben Allah'ta gibi yaratmak, sen yaratmaya öyle yani bir Allah'taki gibi bir tek vasfı da kimde insan yoktur. Yaratmak var mı? Kiminiz neyi yaratabiliriz ki? Bir kuşun kanadını yaratabilir misiniz? Mümkün mü? Ha. Bunun gibi. Demek ki bir o kötülüğün başında, e, kötü sıfatların başında bir takım Allah'a vasıfların insanda hamledilmesi, bir takım insanda olan bir takım vasıfların da Allah'ta Hı. harf edilmesi. Şimdi mu? vaci bir vücut. Duymuşsunuz. duymuşsunuz. Manasını hiç düşündürürüz mü? Düşündürürüz. Vaci bir vücut olması mutlaka olan şey. O olmazsa hiç şey olmaz. Kalem olmazsa bir şey ittirip yazma mümkün değil. Mü? Allah olmaz, Allah istediği başka yapışsın. Olmasaydı ki şey bir şey olmazdı. Allah varken her şey var. Bunun ne iş değil mi? Kötülüğün birinci ya Hakta olan sıfatların hepsinde de kulda olması veyahut da kulda olan bazı sıfatlarında hakta araması. Bunlar kötülüğünün başını gelir. Bunu yapan sapık İslam'ı fırkaya güce bilen Demek ki bu gibi insanlar İslam'da da varmış. Yok ma? Aykadaşlar, ben ben accepter tarif. Acı ediyorlar. Denek. Bir de mücestime vardır. Cisimlendirme.